İlem eyühel aziz insanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde havf bir bela bir elem olur muhabbet bir musibet gibi olur zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez binaaley havfın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir Fatırı hakime Hakîm'e tevcih et ki, Havf'ın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi, leziz bir tezellül olsun. Muhabbetin de, saadet-i ebediyeye vesile olsun. İ'lem Eyyü'el-Aziz! Sen, şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibariyle küçük, aciz, zayıf bir cüssün. Lakin sâni hakim Hakîm lütfuyla, latif san'atıyla seni cüz'lükten küllüğe çıkartmıştır. Evet, cismine verilen hayat sayesinde, geniş duyguların ile alem i şehadet üzerinde cevelan etmekle fil cümle cüz'iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet itâsıyla bil-kuvve, kül hükmündesin. Ve keza, iman ve İslamiyet ihsanıyla bil-kuvve, külli olmuşsun ve keza marifet ve muhabbetin inamiyle muhit bir nur olmuşsun. bina dünyaya ve cismani lezizemeyle dersen aciz zelil bir cüz'i olursun. Eğer cihazatını insaniyet-i kübra denilen İslamiyet hesabına sarf edersen bir külli ve bir kül olursun. İlem eyü'l bu kadar elem firak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayr-yerinde sarfediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem edip vahidi ehade tevcih ve onun hesabı ile izniyle sarfedersen, bütün mahbubların ile beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın. Evet, bir sultana intisap eden bir adam o sultanın her şeyle alakadar, her mekanda herkesle muhaberesi, alakası zımnında o adam da bir cihette bir derece ala kadar olabilir. Dilem <gülüyor> eyühelaziz mesela kamerin ahvaline veya istikbalin hakikatine dair itai malumat eden adama bütün mamelekini ona feda etmeye hazırsın. Amma kamer daire-i mülkünde bir arı hükmünde olan Halık'tan haber getiren ve ezel ebede hayatı ebediyeye hakaiq esasiyeye azim meselelere dair malumat i'ta eden ve seni manevi perişaniyetlerden, dalaletlerden kurtarıp, kesretten vahdete doğru yol gösteren ve hayat-ı ebediye imanla, ma'ul hayatı sana içirtmekle firak ve ayrılmak ateşlerinden kurtaran ve Hâlık'ın marziyatını, metalibini tarif eden ve Sultan-ı Ezel ebedin muhaberesine tercümanlık yapan Rasûl-ü Rahman'ı dinlemeye, ve o muhbiri sadaka iman ile teslim olmaya mani olan nefsin heva ve hevesini terk etmiyorsun. İlem eyü'l aziz görüyoruz ki sani hakim kemale hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika mucize-i mensucat yapıyor ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere bir ferdi enva envazifeler ile tavzif ediyor. Hatta insanın başında İnsanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icap etseydi, bir başın cebeli tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki ashabı vazife yer olsun. Ve keza lisan sair ile beraber erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen bütün taamlara müfettiştir ve bütün taamların tatlarını yakîneden bilen bir ehli vukuftur. İşte bu faaliyete hakimiyeden anlaşılıyor ki zamanın seyriyle beraber gelip geçen eşya i seyyaleden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan, leil ve neharın takallubu ile pek çok mensucat gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet, alemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikatı tenvir eder. Öyleyse bu fani dünyada mevt, fena, Devâiri gaybiye'de safi bir bekaya intikal ederek bakı kalır. Evet, rivayetlerde vardır ki insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muziye ile avdet ederler. İlem eyü'l aziz, görüyoruz ki sâni hakimin efrat ve cüz'iyatın tasvirinde büyük büyük tefennünleri vardır. Evet, hayvanların pek büyük ve pek küçükleri olduğu gibi, kuşlarda, balıklarda, meleklerde vesaire ecramda, alemlerde dahi pek küçük ve pek büyük fertleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın şu tefennünde takip ettiği hikmet, 1- Tefekkür ve irşad için bir lütuf, bir teshilattır. 2- Kudret mektupları okunup, fehmetmekte bir kolaylıktır. 3- Kudretin kemalini izhar etmektir. 4. Celali ve Cemali her iki nevi sanatı ibraz etmektir. Mahaza pek ince yazıları herkes okuyamaz ve pek büyük şeyler de nazarı ihataya alınamaz. İşte irşadı teshil ve tamim için bir kısmını küçük harfler ile, bir kısmını da büyük harflerle yazmakla irşadın iktizası yerine getirilmiştir. Amma şeytanın talebesi olan nefsen emmare cismin küçüklüğünü sanatın küçüklüğüne atfetmekle esbaptan sudurunu tecviz ediyor ve pek büyük cisimler dahi hikmet ile yaratılmamış iddiasında bulunarak bir nevi abesiyete isnat ediyor. İ'lem Eyyü'l-Aziz Gerek cuutta gerek rızıkta ifrat derecesinde mevzuliyet vardır. Bu ise hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Evet eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var ama gayeler pek çoktur. Binan aley, bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile gayelerin mecmuna nazaran aynı hikmet ve aynı adalettir. İlem eyü'l aziz, insanın sanatı ile sanatı arasındaki fark, insan kendi sanatının arkasında görünebilir ama Halık'ın masnuğu arkasında 70 bin perde vardır. Fakat Halık'ın bütün masnuatı defaten bir nazarda görünebilirse siyah perdeler ortadan kalkar, nuraniler kalır. İnsan eyüvel aziz hayvanattan olsun nebatattan olsun tevellüt ile tenasül şumulüne dahil olan her fert vecih-i arzı istila ve tasallut etmek niyetindedir ki arzı kendisine ve zürriyetine has ve halis bir mescid yapmakla fatır ı Hakîm'in hüsnasını izhar ile Halık'ına gayri mütenâhi bir ibadette bulunsun. Evet kuşların balıkların karıncaların yumurtalarında eşcar ve sebzevatın semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lakin âlem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allâmul gayyubun ilminde mevcut olduğuna binaen niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir. İlem eyü'l aziz, Kur'an-ı Kerim bazan bir şeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani o şeyin gayeleri zikredilen gayeye münhasır değildir. Ancak o şeyin nizam ve intizam vesaire faydalarına insanın nazar-ı dikkatini celbetmek için insanlara raci o faydayı zikrediyor. Mesela "Vel-kamara qaddernahu manazile le ta'lemu 'adad es-sinin ayeti ile zikredilen fayda, takdiri kamerin binlerce faydelerinden biridir. Yoksa takdiri kamer bu faideye münhasır değildir. Yani kamer yalnız bu gaye için değildir. Bu gaye onun gayelerinden biridir. İlem eyhelaziz, Cenab-ı Hakk'a mahsus taklidi mümkün olmayan en bahir tevhid sikke ve mühürlerinden biri gayri mahdut muhtelif eşyayı basit bir şeyden halk etmektir. Evet pek basit olan şu topraktan binlerce enva muhtelif nebatat gayri mütenahi bir kudret ile bir ilim ile pek büyük bir ittikan, bir suhûletle yaratılmakta olduğu tevhidin öyle bir bürhanıdır ki hem taklidi hem tenkidi imkân haricidir. İlem eyühel aziz, hayat-ı insaniyenin vezaifinden biri de kendi cüz'î sıfatlarını şuunatını, hâlikün küllî sıfatlarını şuunatını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Amma alemi âhirette haşirdeki şuunat tazîmesini ve kıyamette emvatın ihyası ile ahvali umumiyyesini fehmetmek için ancak güz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, haşir ve kıyamet-i kübra'da halikün şu'una mikyas olabilir. İlem eyü'l Müslümanları lehviyatı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki parçalayıcı arslan ile ünsiyetli ehlî atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacı ile jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihate çıkıyor. Esnay irşatta bir adam aras gelir. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir arslan duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifaya yap olur ve o arslan ata inkılab eder. Burak gibi bineği olur. O sehpa ağacı da daima teceddüd etmekte olan ahvali alemi seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıtı olur. O sarhoş şerif o zavallı adamcağıza diyor. Yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak." Adamcağız, Yok baba, bu ilaçlar ve tılsımların hıfz ve himayelerindeyim. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kâfidir. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayatı bakiye'ye tebdil etmekle tedavi edebilirsen pekala seninle beraber dans oynayalım ve illa gözümün önünden defol git sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir bana yeter. İ'lem eyühel aziz, felsefe talebesiyle medeniyet dilimizleri Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şairi i İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'an nurcuları böylece müdafaada bulunurlar. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız. Ve illa dilinizi kesin, konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağı ile Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan, o ecel arslanı bir burak olur. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar, batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen. O sehpaa ağaçlarından sefiney Nuh gibi sahil selamete, yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, solda da acz zafcirihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, fakrımız Rahmeti Rahmanın ziyafetine şevku ihtiyacı inkılab edecektir. Acz ve vazefimiz de Kadiri Mutlak'ın dergahı izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi olur. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden evet memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizlere bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, pekala ve illa süküt ediniz. Kur'an'ı dinleyelim, bakalım ne emrediyor. Fele tağrranakumü'l hayatü'd dunya ve la yağrranakum billahil garur. Hülasa ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabı ile veya şöhret hırsı ile veya rikat-i cinsiye ile veya felsefenin dalaletiyle veya medeniyetin sefaatiyle sarhoş olanlar senin meşrep ve mesleğine tabi olurlar fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır ve keza insan hayvan gibi yalnız zamanı haliyle müptela ve meşgul değildir belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederiyle hal elemlerine maruzdur fakat kendisini şaki, dal ahmaklardan addetmeyen adam Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. Ela inna awliya Allah'i la khaufun alehim ve la hum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireh. La tebdila likelimatillah. Zalikahu'l